Terem Müslümanlar Cenab-ı Hakk'ın inayetine dayanarak imanın iki rüknünü Arz etmeye çalıştım Allah'a iman evsaf Aliyesini esma i Hüsna'sını Hatırlatacak Düşündürecek şekilde Allah'a iman ve bütün Ali vasıflarıyla, icraatıyla, geçmiş peygamberlerin dilindeki beşaretiyle, kâhinin haber vermesiyle, kâinatın efendisi Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıtmadan sonra, bunlar olmadan, tanınmadan, bilinmeden ve bu mevzuda izana sahip olunmadan sair iman rükünlerine geçme olamayacağı için önce bunları anlatma zarureti vardır. İşte bu iki esası arz ettikten sonra dinimizin, diyanetimizin, dünyamızın, ukvamızın, manamızın ve maddemizin kavvamı diyebileceğim, direği diyebileceğim, kitapları hususiyle kitabımız Kur'an-ı Muhsül beyanı bi iman rükünü olarak ele alıp anlatmayı düşünüyorum. Allahu Teala ve Teccaddes Hazretleri mukaddes kitaba büyüklüğü ve envari nispetinde imana izana bizer muvaffak kılsın. Kitap diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de iman rükünlerini saydığı yerde ondan kitap olarak bahsediyor. Nebiyi Ümmi'ye inzal edilen tevatüren bize kadar intikal eden kitaplarımızda Kur'anlarımızda mahfuz bulunan saadet asrından nur asrından asrımıza kadar hafızların nurlu dimarlarında mahfuz bulunan mukaddes kitabımız kendisine şiddetli hücumların, tarizlerin, tekziplerin ...kendisini biraz daha parlattığı... ...alabildiğine parlaklığıyla... ...zuhuruna vesile olduğu... ...mukaddes kitap... ...Kur'an-ı beyan ...bu kitabı... ...anlatmaya ve dinlemeye... ...müheyye olup olmadığımızı... ...ben bilemem... ...yalnız bildiğim bir tek şey vardır... ...yeryüzünün neresinde olursa olsun... ...hangi şartlar ve hangi kültür... ...tesirinde neşet ederse sizin, Herkesin bu kitabı dinlemeye hakkı vardır ve herkes bu kitaptan istifade edecek şekilde yaratılmıştır. Ve bu kitapta herkesin istifadesine müheyya vaziyette inzal edilmiştir. Devrin şartlarının bizi bozması, kalbimiz ifsad etmesi, dimağımızı tefessü ettirmesi neticesinde pek çoklarımızın, İstifademiz az olursa, gerektiği kadar o abu hayat membaına yanaşamazsak, ememezsek, manevi yapımızı onunla ikame edemezsek, herhalde bizim liyakatsızlığımıza verilmeli. Alıcıda biraz liyakatsızlık, biraz da vericide liyakatsızlık ona inzimam ederse, Kur'an-ı Beyan'ı dinleme ve anlamadan istifade o nisbette azalacaktır. <gülüyor> Sizin hissenize düşen şeyi söylemeye benim hakkım yoktur. Ben bu mevzuda eğer bir iddiam meselesini düşünürsem, bir kınama, yerme meselesini düşünürsem, topyekun alemi İslam çapında Kur'an'a sahip çıkmama, sı meselesini ele alır, umumi olarak arz ederim. Yoksa karşımdaki cemaatin, başka yerlerdeki cemaatin, Kur'an'ı anlamış olması, amel etmiş olması beni çok ilgilendirmez. Hususu olarak bir cemaati iddiamı da suizan sayarım. O cemaat hakkında suizanın ifadesi olur. Onun için sizin hissenize düşen tarafı sizin ifadenize havale ediyorum. Allah'ın kelamını dinlemeye müheyya mısınız? Ona kulak verdiğiniz zaman azametiyle kavramanıza engel, mani var mıdır içinizde? Dünyayı silkip rahatlıkla atabilir misiniz? Onu bütün berraklığıyla evladın, iyalın, malın, menalin, makamın, mansıbın verasında bütün duruluğuyla görmeye hazır mısınız? Kelami ilahidir diye ağzınızda, burnunuzda, gözünüzde size takılmış her şeyi atıp ağzınızla, burnunuzla, gözünüzle tamamen o abu hayat menbaına dönmeye hazır mısınız? Deveccüh etmeye hazır mısınız? Rahmet çeşmeleri halinde çocuğun ağzına akan ana meme muslukları gibi ağzınızı Hz. Muhammed'in dudağından bal gibi akan bu zülalı içmeye hazır hale getirdiniz mi? İşte işin bu tarafını tamamen size havale ediyorum bana ait tarafına gelince ben hiçbir zaman Kur'an'ı Kur'an'ın cemaatine anlatma liyakatında olduğumu iddia etmedim. Ama rahmet ilahiden Hazreti Ömer'in şahadeti temennisi gibi kırkına kadar gerçekten Müslüman olamamış bir insanı kupkuru bir ağacı bile rahmet-i ilahi yoğurur, yoğur da Müslüman eder. İşte benim ümidim bu merkezdedir. Ve şu günlerde, şu senelerde bir atasözü vardır, çok tezirindeyim. İnsan kırkına yanaşacağı ana kadar doğrulamaz, düzelemezse daha sonra düzelemez. Şu ana kadar kendine biçim verememiş bir insan olarak biraz ümitsizliğe doğru gidiyorum gibi. Acaba düzelemeyecek miyim? Ümitsizliği var içimde. Bu noktada da sizler ne merkezdesiniz, neredesiniz, ne iş yapıyorsunuz, Kimi arıyorsunuz? Bunu da yine sizin izanınıza havale ediyorum. Ben kelamı kadim olan Kur'an-ı Kerim'i inşallah, yakışmayan ağzımla, onu anlayamayan kafamla, perişan ifadelerimle anlatmaya çalışacağım. Kur'an, benim ağzıma düştüğünden ötürü kim bilir ne kadar üzgündür dinleyenler içinde liyakati olan iki kulak varsa, işte onun hatırına Mevla beni de affetsin, cemaatı da affetsin. Bugün bir giriş mahiyetinde, ileride arz edeceğim şeylerin, berat-i istihlal nevinden, hulasasını arz etmeyi düşünüyorum. Kitap nedir, kitap sözüyle ne anlarız? İlahi kitaptan ne anlarız? Kitaba niçin zaruret hasıl olmuştur? Kitapsızlık nedir? Kitaplılık nedir? Kitap olmadan insan şahsi, ailevi, içtimai hayatına yön verebilir mi? Kitapsız bir ferdin, bir ailenin, bir cemaatin problemleri halledilebilir mi? Müşkiller halledilebilir mi? Kitap olmadan ukba, ümidi, emniyeti, huzuru olabilirim. Ahirete iman ve ondan naşi saadet insanın içine hakim olabilir mi? Kitap olmadan insan Mevla'yı tanıyabilir mi? Kitap olmadan dünyayı sevebilir mi? Sevilecek tarafıyla aşıp aşıp ahirete ulaşabilir mi? Kitap olmadan insan hayatı içtimaiyede, hayatı ferdiyede, hayatı aileviyede hüzur ve saadet içinde olabilir mi? Ve Kur'an-ı Muysül beyanın en nihayet kendine has keyfiyeti. Kamil ve şer'in kamil kitabı. İşte hulas atan bu hususları arz edip ilerideki derslerin fihristini takdimi düşünüyorum. Kitap Arapçadaki ifade edası lugavi gönüyle cem etmek demektir. Bir fıkıh kitabı, fıkha ait meseleleri cem eder. Kitab-u Salah derse ki namaz kitabı, namaza ait büyük küçük, usul, furu bütün meseleleri bir araya getirip toplayan demektir. Dağınık şeyleri kitap bir araya getirir. Komplime yapar, liyakatlılara verir, hap gibi tıpkı. Kainat da bir kitaptır. Kudret ve iradenin yazdığı, bir araya getirdiği kitaptır. Bin ilim omuz omuzadır. Fizik, kimya, astronomi, matematik, atom fiziği omuz omuza kainat kitabında cem olmuştur. Bunları cem etmiş de Allah Celle Celaluhu kainata bir kitap demiştir. Bu kitap kudretin ve iradenin yazdığı bir kitaptır. Kaderin projesi üzerine tespit edilen bir kitaptır. İmanın esaslarına dayalı, sıfatı ilahide mâkes bulan bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim de bir kitaptır. Kur'an bir bakıma ona mültekal bahreyn diyelim. İçin ve dışın cami olan bir kitaptır. Evvela harfleri bir araya getirmiş, sözcükler sözler yapmış. Bu yönüyle cem eden manasına bir kitaptır kelimeleri bir araya getirmiş, cümleler yapmış, kelamlar yapmış. Bu yönüyle cem eden manasına bir kitaptır. Hakayıkı -ki sabite ve ayani sabiteyi bir araya getirmiş. Şu dışta gördüğünüz şehadet alemiyle bu şehadet alemi üzerinde müessir olan şehadet aleminin ötesindeki Mülk diyoruz bu aleme, meleküt diyoruz öbür aleme. Alemi gayba, lisan olması itibariyle mültekal behreindir. İki denizi yan yana, dudak dudağa, yüz yüze, göz göze getirmiş, cem eden manasına bir kitaptır. Maddeyi, manayı cem etmesi manasıyla bir kitaptır. Lafzın hem de mananın, ünvanı, adı olması itibariyle bir kitaptır. Tevrat'ı, İncil'i, Zebur'u onlardaki hakikatları doğrusunu tespit ederek, yanlışını ıslah ederek ve makamı Cem'in ünvanı olan Kur'an'ın karışımı bir kitap olduğundan dolayı Cem' eden manasına kitap diyoruz. Tevrat'ı onda görmek mümkündür. İncil'i onda görmek mümkündür. Zeburu onda görmek mümkündür. Ve bir de makamı Cem'in ünvanı olan Kur'an-ı mucizül beyanı hakaykıyla onu da görmek mümkündür. Ama biz bütün bu hakaykin hepsini birden ifade eden mukaddes kitaba Kur'an diyoruz. Makamı cem'i ifade etmesiyle Fatiha tefsirinde fark ve cem meselelerini Kur'an ve Furkan'la Rahman ve Rahim ünvanları altında Allahu Celle, allah Teala ve Tekaddes Hazretlerinin isimlerinin izahında arz etmeye çalışmıştım. Ona binaen yeniden dönmek istemiyorum. Yoksa o husus başlı başına bir mesele, bir mevzu, bir mevzu olduğundan bugünkü dersi anlatmama engel olacaktır. Burada benim arz edeceğim bir şey olsun. Anlattığım bir şeyi anlatmaya bir daha sıkılıyorum ben. Artık bunu sizin insafınıza, izanınıza, dinlemedeki dikkatinize havale ediyorum. Bazı meselelerde ben dikkat kesilerek söylüyorum bir hata yaparım diye bekliyorum ki sizde dikkat kesilerek dinliyesiniz bir söylediğim bir sözü bir daha bana tekrar ettirmeyesiniz söylediğim için geçiyorum ben Allah'a söyledim diyeceğim siz anlamadık derseniz mesul olursunuz ben söyledim diyeceğim onu farkı, cem'i furkanı, kur'anı bir gün iki saat kafamı çatlatarak anlattım Allah'ım caminin direkleri şahittir sizi de şahit göstermiştim zaten Şahidiz dediniz. Ben bitirdim vazifemi, mesuliyet size ait. Kur'an böyle mültekal behrin bir kitaptır. Bu sözleri mücerret bırakmayacağım inşallah. Bu bir fihristtir. İleride misalleriyle nasıl ledünlü, nasıl mülkü, nasıl şehadeti, nasıl illetler alemini, nasıl malüller alemini, nasıl yapanları, nasıl yapılanları, nasıl dile getirdiğini ileride misalleriyle arz etmeye çalışacağım. Mücerret değildir. Kur'an'ı bilmeyene, ona kulak vermeyene bin fakülte dahi bitirse cahil nazarıyla bakıyoruz. Kur'an-ı mucizül beyan, Allah kelamı olarak onu büyüklüğüne uygun gösteremesek bile, fakat her şeyin üstünde olduğunu... Bütün beyan ve ifadelerin üstünde olduğunu göstermeye, her an göstermeye hazırız. Bu yönüyle Kur'an'a cami manasına, cem eden manasına kitap diyoruz. Şer'i tarif içinde onu şöyle görüyoruz. Bize öyle tarif ediyorlar. Ceste ceste 23 üç sene... Nebiler nebisine inzal edilen tarzi ifadesiyle i'caz haddine vasıl olan, beşerin gücünün yetemeyeceği bir ifade tarzına, bir anlatışa, mevzular itibariyle anlattığı şeylerin büyüklüğüne, çapına, kıymetine göre i'caz haddine bali olan, muciz olan ki mucize diyoruz. Tevatüren bize nakledilen ve şu anda da mushaflarımızda ile mahfuz bulunan hem lafsi hem nefsi kelam-ı ilahi ona Kur'an diyor. Kur'an'ın bizim kitaplarımızda mürekkep yönü, satırların şekli varaklar istisna edilecek olursa bu yönüyle dahi kelam-ı ilahidir nefsi kelam dediğimiz orada dilin durduğu gözün göremediği kulağın duyamadığı bir mana vardır Allah'a ait yönü kelami sıfatının zati barideki yönü, şekli keyfiyeti demeyin yönü ona kelam-ı nefsi diyoruz mahlukat yoktu, kainat yoktu ama Allah yine mütekellimdi Mütekellime ezeliydi. Hiçbir varlık ortada yoktu, zuhura gelmemişti. Allah'ın kelam sıfatı vardı. Ama nefsinde konuşuyordu. Nasıl konuşuyordu? Binbir ismin, binlerce cilvesinden tek cilvesi olan kainat, ve kainat ağacı üzerinde bir meyve halinde arzı didar eden insanla konuşacağı ana kadar nasıl konuşuyordu bunu bilemiyoruz. Fakat insanın bile bir nefsi kelamı vardır. Ben içimden izmar ettim. Bir şey gizli tuttum ve kendi kendime konuştum. Bir hoyratlığı anlattım. Duyup da duygulanmayan insanın hoyratlığını anlattım ama kimseyi kırmamak için kimsenin yüzüne söylemedim. İşte bu bir kelamı nefsidir. Dedim ki mahiyeti itibariyle, boyu kâmeti itibariyle Makadının yere yakın olması itibariyle fitne ifade eden insan. Ama bunu yüzüne söylemedim. Bunu içimden tuttum. Saçının rengiyle, kibrinin gururunun alameti olan saçının rengiyle dedim. içimde izmar ettim. İşte bunlara kelam-ı nefsi diyoruz. Konuştum ben bir şey ama fakat harf ve kelime kalıpları içine dökmedim. Mevla böyle mütekellime ezeliydi. Kur'an-ı Kerim'de bunun çok misalleri var. Bunu da yine Kur'an bahsinde arz etmiştir. Beşer, mukaddes kitaplara muhtaçtır. Hiçbir problemini halledemez. Onun için ilk insanla beraber Allah bir kısım sayfalar göndermiştir. İlk mektep durumunda, ilk medrese durumunda bize, Hz. Adem'e inen suhuf sözüyle bunu anlatırlardı. Suhuf sahife demektir. Hz. Adem'e ilahi bir kısım sayfalar, Hz. Adem'in yazacağı tespit edeceği bir kısım sayfalar nazil oldu. Gökten kağıtlara yazılı olarak değil, mukaddes kitabımız Kur'an-ı Mucizül Beyan gibi Hz. Adem'e talim edildi, o da tespit buyurdu bunları. Tarihte bize yanlış anlatılan 3000 sene evvel 4000 sene evvel yazı bulundu, tarih tespit edildi, işi mağara devrine bağlayan Darwinistlerin noktayı nazarıdır. İlk insan Hazreti Adem'le beraber okuma, talim ve taallüm insanlığın babasıyla beraber yeryüzünde hakimdir. Talimi Esma unvanıyla İnsan için gerekli olan ilimlerin hulasasını mücmel mahiyetini Allah Hazreti Adem'e talim etmiştir. Ondan sonra anlatılan bu şey sadece tafsil edilmiştir. Hazreti Adem'e anlattığıyla Peygamberimiz'e anlattığı arasında fark yoktur Allah'ın. Sadece bir icmal ve tafsil farkı vardır. Anlatılan şey aynı şeydir. Hazreti Adem'e çekirdek anlatılmıştır. Kainatın Efendisi'ne bütün ağaç, dalı, budağı, yaprağı, meyvesiyle anlatılmıştır. Bir insan için gerekli şey anlatılmıştır. Basit zihinliye, fikri inkişaf etmemişe, eşyanın dünyatına dalamamışa, bir çocuğa ders verilir gibi ders verilmiştir. İşte Hz. Adem'e anlatılan şey budur. Onun için diyebiliriz ki rahatlıkla, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize anlattığı her şeyi, İşin ilmini yapmış bir insan, Hz. Adem'e anlatılanlar arasında bulması mümkündür. Bütünüyle Kur'an'ı Tevrat'ın içinde bulmak mümkündür. Bütünüyle Kur'an'ı İncil'de bulmak mümkündür. Ama tahrif edilmemişlerse ve bizde ilmi vukufumuz var ise, rahsız isek, köklü malumata sahip isek bunu bilebileceğiz. Beşer, yeryüzünde isbat vücut ettiği andan itibaren hayatına yön verebileceği, ailesini kurabileceği, cemiyeti üzerinde amir duruma gelebileceği mukaddes bir kitapla gelmiş, zuhur etmiştir. Kitap, beşer için zaruridir. Kitap olmadan beşer hiçbir meselesini halledemeyecektir. Allah bir kainat kitabı yazmıştır, tespit etmiştir. Bu kainat kitabının insanın gözüne, kulağına hitap eden yönleri vardır. İnsan gözüyle kainatı tetkik ettiği zaman ağacın çekirdeğinden köküne, dalına, budağına, çişeğine, meyvesine kadar. Göz arının çiçeklere konup kalkması gibi bir kısım mana hüzmeleriyle kalkacaktır. Kalkacak ve dimağa konacaktır. Kainattan kudretin ve iradenin kitabı olan kainattan, sonsuz gücüyle yazdığı, sonsuz iradesiyle yazdığı, müthiş kaderin projesi üzerinde tespit ettiği, bu kainat kitabından aldığı mana hüzmeleriyle kalbe ve dimağa konacaktır. Arı gibi insanın gözü, manalar intikal ettirecektir. İnsan bu manaları anlamaya, bu manaların verasında anlatılmak istenen şeyi kavramaya çalışacaktır. Şu caminin durumunu biz bilmeseydik bizi camilerden bir zihniyet uzaklaştırsaydı sonra bir asır sonra yozlaşmış bir nesil olarak camiye soksalardı herhalde bu caminin niçin yaratıldığı hususunda yapıldığı hususunda itirafa düşecektik. Şu mihrabın ne işe yaradığını düşünecektik derin derin şu direklerin ne işe yaradığını, minberin ne işe yaradığını, bu kürsünün ne işe yaradığını derin derin düşünmeye çalışacaktık. Az ibadet taat, şuuru kafasında izi kalmış kimseler bunlara bir şeyler, yakın bir şeyler söyleyecekti. Ama bu meseleden tamamen yabanileşmiş, namazı bilmeyen, niyazı bilmeyen, anlı kirli, vicdanı paslı 20. asırda dahi nice kimseler var ki, kürsüyü bir şeye benzetemeyeceklerdi. Minberi bir şeye benzetemeyeceklerdi. Mihrabı bir şeye benzetemeyeceklerdi. Biz rüşte ermiş duruma geldiğimiz andan itibaren işte kainat mescidinde nebiler nebisinin daha sonra minberini kurduğu mihrabını tespit ettiği buranın ne işe yaradığını gösteren Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın taliminden evvel bu kainata girdiğimiz zaman, kainat mescidinde dolaştığımız zaman olup biten şeyleri bir şeye benzetemeyeceğiz. Ağaç bitiyor, tabiat bitiriyor diyeceğiz. Yıldızlar sistemler hareket ediyor, tabiat yapıyor diyeceğiz. Doğa kanunu diyeceğiz. Fiziğin bilmem nesi, kimyanın fezi diyeceğiz. Peygamberin sesinden, soluğundan nefesinden, edasından, havasından uzak bunu değerlendirmeye kalktığımız zaman apuk sapuk şeyler söyleyeceğiz bu mevzuda. Gerçekten, hakikattan uzak beyanlarda bulunacağız. Kalbimize, kafamıza giren manalar esas kâmeti kıymetlerine uygun mâkes bulamayacaklar. Onun için insanların pek çoğu okumaz. Kainatta yaşar, yaşar da mahmud gibi gözlerini yumar, sırat köprüsünün başına gittiği zaman gözlerini açar. Mabudun lutfundan mahrum kimselerdir. Gözü kapalı yaşarlar. Etraflarından habersiz yaşarlar. İlim manası Allah'ı bilmeyen demektir. İlim bilmeyen değil. Ve bu yönüyle Allah'ı bilene de cahil denmez. Ama hakikaten bilene bin şeytan, bin tane vesvese asla karşısında inandığı Allah'tan dönmeyen. İşte bu Arif'tir, alimdir. Kimisi de okur, okuduğunu anlamaz. Kimisi de okur da yanlış anlar. Okumayana okutacak, okuduğunu anlamayana anlatacak, yanlış anlayana doğruyu anlatacak, Kainat kitabını yazan müellifi muhteşemdir. Yazandan daha iyi anlayan yoktur. En ami bir adam dahi iki mısarlık bir şiir yazar. Onun içinde bir nükte saklar. Edebi bir sanat verir orada. Karşı taraf da bir dahi dahi olsa bazen onu anlayamaz. Onun hissiyatını yaşayamadığından ötürü. Bu kainatı ince ince satırlarla yazan, nazarı şuhuda arz eden, düşünenlerin görüşünü arz eden Allah Celle Celaluhu, çeşitli yanlışlıkları önlemek için, anlamamayı önlemek için, yanlış anlamayı önlemek için, okumayan gabilere okutmak için, bizzat kendisi ders verdiği muallimleri gönderiyor. İşte bu muallimlere peygamber diyoruz bu muallimlere talim ettiği hakikin ifadesi, kitaba Kur'an diyoruz, Tevrat diyoruz, İncil diyoruz, Zebur diyoruz. Hakikati anlamaya insanın kafası kafi gelmediğinden ötürü deha derecesinde olan filozofların birbirlerini naksetme içinde bulunduklarını görüyoruz. Eflatun'un dehasını alın, Aristoteles'in dehasını alın, Descartes'in dehasını alın. Arada büyük asırlar var. Ve bunların hepsini Eflatun olmasa bile hepsini realistler sırasına dizi verin. Aralarında büyük farklar olduğunu göreceksiniz. Her birisi hakikati değişik şekilde anlattığını göreceksiniz. Eflatun'un kainat anlatması nerede? Aristoteles'in anlatması nerede? Sokrates'in anlatması nerede? Son rasyonalist, Descartes'in anlatması nerede? Arada öyle büyük farklar göreceksiniz ki bu farklar bize şunu anlatıyor. Mücerret insan kafası, insan aklı kamilen hakikati anlamaya kafi değildir. Bir de insan bu kainat kitabını anlamada bu kadar müşkilata düşerse, kainat kitabını anlamada bu kadar zorluk çekerse ki kalın kalın satırlarla yazılmış. Hani şu camilerin yazıları gibi yazılmış, yıldızlar kelimeler olmuş, nebülozlar satırlar olmuş, kainattaki büyük büyük galaksiler, samanyolu gibi sistemler, ayetler olmuş veya taşirler olmuş, Efendim, maktalar olmuş, böylesine muhteşem, böylesine büyük körlere dahi görünebilecek şekilde yazılmış bir kitabı anlamayan kimseler, Kalkar da insanın meyillerine dair bir şeyler yazarlarsa Yani içtimai kitaplar yazarlarsa Ruhi kitaplar yazarlarsa Frenkçe tabiriyle Sosyolojiye dair şeyler yazarlarsa Psikolojiye dair şeyler yazarlarsa beşer talim ve terbiye edebiliriz derlerse Müesseseler açarlarsa Medreseler açarlarsa Şaşkınlığından iskasını kenara durup sesmek icap edecektir. Kalın satırı anlayamayan bu insanlar, insanın içine girecek maillerini anlayacak, insanın anatomisini yapacak, damarlarının içindeki kanda dolaşacak, al yuvarlak yuvarlaya binecek, insanın mana ve mahiyetini kavrayacak, ondan sonra kanunlar vaz edecek diyecek ki, bu insan şöyle idare edilir, ben insanı keşfettim. Büyük satırlarla yazılı kitabı anlayamamış... Asrın kitabını yazan cahiller, insanın idaresi, ta'lim ve terbiyesi, asayişi mevzuunda kitaplar yazıp ortaya atıyorlarsa, sadece cehaletlerini ve insanlara karşı zulümlerini, kitlere karşı haksızlıklarını ilan ediyorlar demektir. Ve bu ahmakların arkasından giden cahillere ahmakın ahmakı demek cezadır. Kitabı yazan bilir. Yazıp da talim eden en doğruyu söyler. Kitabı yazan Allah'tır. İnsanı yaratan Allah'tır. Büyük kainat kitabıyla insan arasında münasebeti kuran Allah'tır. İnsan kitabını kainat kitabına fihris halinde bu kitabın bir tarafına tespit eden Allah'tır. İnsanın meyillerini ve dünyatını iç alemini. Fizyolojik durumunu, psikolojik durumunu teşrih eden, anatomisini yapan Allah'tır Celle Celaluhu. Kainat kainatullah, Abd Abdullah, Kur'an kelamullah'tır. Hepsinin sonunda Allah'ın adı müzafını ileyktir. Her şey Allah'a nispet edildiği zaman manasını bulacaktır. Sözün doğrusunu... Meseleyi bilen söyler, meseleye vakıf olan söyler. Allah'a vakıf denemez, Allah'a arif de denemez. O alimi mutlaktır, mutlak ilmi vardır ve ilmi bütün eşya'yı hat etmiştir. Vela yuhaytu ne bir şeyin min ilmihi illa bimâşa. Siz onun ilminden hiçbir şeyi hat edemezsiniz. Dilediği kadar sizi öğretmiştir. Bu da deryada bir katledir. Hazreti Hızır, Hazreti Musa'ya bu meseleyi şöyle anlatır. Gagasını denizin içine batırıp çıkaran bir kuşu göstererek şöyle anlatır. Ya Musa, seninle benim ilmimle Allah'ın ilmi şudur. Allah'ın ilmi şu deryadır, seninle benim ilmim de o kuşun gagasına bulaşan işte o reshadır, o sızıntıdır. Bu hususu kainatın Efendisi Buhari ve Müslim'de anlatıyor. Vakanın tafsilatı Kur'an'da anlatılmaktadır. Eğri büğrü söylememek için, doğru hükümlere varabilmek için, doğru girişlerle doğru neticeye ulaşabilmek için, salim neticeler elde edebilmek için, işin mukaddimesini vaz eden, İlk sözü söyleyene sonsuzu söyletmek lazım. Mukaddimeyi yazana kitabı yazdırmak lazım. O kitap hakkında beyanı, hükmü, kararı ona bırakmak lazım. Mukaddimeyi yapan, çekirdeği atan, ağacı büyüten Allah'tır. Beşerin idaresi mevzunda sahibi selahiyet, söz sahibi. Hükmü binde bin isabetli, binde on bin isabetli Allah'tır. Hükmüne inkiyada bizleri muvaffak kılsın. Kalplerimize inşirah versin. Bu hususlarla uzun boylu durmak istemiyorum. Kısaca beşer meselelerini ilahi kitaba verdiği, havale ettiği zaman maddi, manevi, ferdi, ailevi, içtimai keşmekeşlikten, huzursuzluktan, anarşiden, nizamsızlıktan kurtulmuş olacaktır. Beşer meselesini kendisi gibi beşerlere verdiği zaman, insanlık meselesinin çözümünü insanlardan beklediği zaman, küflü kafalardan, paslı vicdanlardan, secdesiz başlardan, namazsız, kirli insanlardan, Beklediği zaman işler keşmekeşlik içinde devam edecek, anarşi her gün biraz daha büyüyecek, memleket her şeyiyle biraz daha tehdit edilecek, iktisadi durumu sarsılacak, mütemadiyen bulanık bir hava yaşayacaklar, dalgalı bir hava yaşayacaklar, yarınlarından emin olamayacaklar, istiklara kavuşamayacaklardır. Topyekün insanlık ciddi bir şuurla, Rahmeti ilahiden ümit ediyoruz. Fecdini idrak ettiğimiz şu günlerde inşallah Kur'an'ın gündüsünü idrak edecek ve kendi aleminin dünyasının güneşi olan Kur'an'ı muhsul beyanı nuruyla evini, parkını, cemiyetini denvir edecek, aydınlatacak, karanlık gecede ona karşı vahşi görünen, dehşet veren o camit varlıkları gayet munis varlıklar halinde görmeye muvaffak olacak. Karanlıkta ters gördüğü şeyleri düz görecek, düz gördüğü şeyleri de ters görecektir. Veya durumu ters olan şeyleri ters görecektir, durumu düz olan şeyleri de düz görecektir. Kur'an'ın teyzi, nuru ve cilasıyla aydınlanmayan bir dünyada, meselelerin berrak, dupduru olmasına imkan yoktur. Kur'an şarttan tülü ettiği zaman... Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın hayat bahç olan sesi, soluğu içinde yeniden kulaklarda duyulduğu zaman kainatın rengi değişiverecektir. Bütün pembeler, kızıllar yemyeşil olacaktır. Baharata bir cennette yaşıyor gibi yaşayacaksınız. Her şey kendi kahmeti kıymetine uygun, kendi keyfiyet ve durumuna uygun, teşkilatına uygun şekilde karşınızda arz-ı didar edecek. Sizi yanıltmayacaktır. Kalatı hislerden kurtulacaksınız. Artık ne inkisar kanunu, ne renkleri görmeme veya bir kısım renklere karşı kör olma kalmayacaktır. Kur'an'ın renkleri Kur'an'dan gelen şu alar görülmesi gereken her şeyi görülmesi gerektiği şekilde gösterecektir. Bunu Allah kendi kelamıyla vaat ediyor. Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam ifade buyuruyor. Bizim bu mevzuda böyle olacağına kat iman ve izanımız var. Cenab-ı Hak bu iman ve izanımızın muhtezası olan o tatlı bizi mutlu edecek günleri ihsan buyursun, bizi doyursun Teala İkinci bir nokta fezleke arz ettiğim gibi Kamil Beşer'in Kamil kitabıdır Kur'an-ı Muhyüzü'l-Beyan. Hz. Adem'de, Hz. Nuh'da, çekirdek halinde, hulasa halinde mücmelen anlatılan hakikatlar Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın ümmetinde tafsil edilmiştir. İlimler tekevvün edecek, eşyanın hakikatini kavrama imkânı olacak, kapılar, pencereler açılacak, saadete giden yollar açılacak, binaenaleyh beşer hayatıyla alakalı ...bütün ilimleri içine alacak, tafsil edecek bir kitap olmalıydı Kur'an ve öyle oldu. Beşer fizik sahasında alabildiğini ileri gidecek. Kimya sahasında alabildiğini ileri gidecek. Fezaları fethedecek, astronomi sahasında alabildiğini ileri gidecek. Maddeyi parçalayacak. güneşin şualarından istifade edecek. Artık kömür yakmayı, foil oil yakmayı bir tarafa bırakacak güneşten gelen şualardan, radyasyonlardan istifade edecek, sobasını, kaloriferini ve yemek pişirmesini güneşten gelen şualarla halledecek, ilimleri böylesine tafsil eden, şerh eden, böylesine teşliğini yapan, bir masaya yatırıp anatomisini takdim eden bir asrın kitabı, Kur'an-ı muhis Beyan gibi tafsirli bir kitap olmalıydı ve öyle oldu. Onun için Kur'an-ı muhis Beyan içtimai meseleleri, beşeri kaynaşmalar ve oynaş oynaşmalardaki içtimai meseleleri, lojik meseleleri en ince teferruatına kadar herkesin anlayacağı şekilde tafsil eder ve beşere takdim eder. Bu mevzuda söylenecek artık ikinci bir sözün söylenmesine imkan bırakmaz. Bütün dalgalanmaların onda durulduğunu, rüzgarsız bir havada çarşaf gibi denizin alabildiğine tatlı dupduru ve dümdüz olması gibi her meselenin dupduru ve dümdüz hale geldiğini görürüz. Bütün içtimai meseleler bir durgunluk haline gelir, bir tatlı durgunluk haline gelir. O maziyi ele aldığı zaman, maziden bahsettiği şeylerle hiçbir zaman vüzuha kavuşmamış, en muhlak, en mutil meseleleri vüzuha kavuşturur, hakikatin haberiyle gelir. Geçmiş zamanlardan Kur'an-ı Moğizu'nun beyanın verdiği haberler o kadar doğrudur ki, çok meselelerde 20. asırda hususiyle tarihi meselelerde iyice derinleşenler, araştırma yapanlar, hususiyle yine fremçe bir tabirle edeyim, arkeologlar, kasılar yapanlar, Kur'an-ı Musul beyanın haber verdiği tarihi vakaları tasdik eder mahiyette zuhur etmiştir. Gelecekten haber verdiğinde Kur'an-ı Mucizü'l-Beyan müntesiplerini kendisine inananları hiçbir zaman yalancı durumuna düşürmemiştir. Falan mesele zuhur edecektir demiştir. Müntesipler buna harfiyen inanmışlardır ve inandıkları gibi neticede zuhur etmiştir. Hatta çok meseleler vardır ki bazen sarih bazen kapalı işaret yoluyla anlatılmıştır Kur'an-ı Mucizü'l-Beyan'da tarih gösterilerek anlatılmıştır vakti zamanı geldiği zaman zuhur etmiştir. Bunları ilerideki derslerde misalleriyle arz edeceğim bu fihristtir. Geçmiş zamandan verdiği haberlerin doğruluğunu gösteren tarihi vakalar, gelecek zamandan verdiği haberlerde müntesiplerini yalan çıkarmayan doğru haberler, bütün bu hususlarda inşallahü Teala misaller arz etmek suretiyle Kur'an'ın tafsil ettiği şeyi tafsil etmeye çalışacağım. Muciz beyan olan Kur'an-ı muhsul beyanın ifadesi beşer takatının sevkinde bir güce bir tatlılığa bir selasete, bir akıcılığa insanın heyecanlı kalbini doyurabilecek bütün hissiyatına itminan hasıl edebilecek bir keyfiyete sahiptir. Beyanı Kur'an'ın üstünde beyan olamaz. O maziden bahsettiği zaman anlattığı milletleri karakterleriyle karşınıza diker. Onu dinlerken ad kavminden bahsediyor. Semud kavminden bahsediyor. Ahlakları neyse öylesine tasvir yapar ki zannedersin bir taraftan anlatıyor, bir taraftan da resimlerle, projektörlerle senin nazarını arz ediyor. Bir piyasla, bir sinemayla, bir tiyatroyla o tabloları sana arz ediyor gibi aynen vakalı, o vakayı yaşayanları senin nazarına arz verir. Kur'an'a has bir keyfiyettir. Onun edası içinde bunu ancak görmek mümkündür. Gelecekten bahsettiği zaman bazen insanın dudağında tatlı bir tebessüm hasıl eder, cenneti öylesine tasvir eder, ve insanın ümit, ümidini öylesine kamçılar, rahmet ilahinin coşkunluğunu öylesine gösterir ki, insan bu dünyada silini verir, bir nokta olur. Öbür alemde yaşamaya başlar. Öbür alemin ufuklarında kana çırpmaya başlar. Kendinden geçer. Diline, keyfiyetine, edasına aşina olamadığımız bu meseleleri, size anlatmada nasıl bir zorlukla karşı karşıya olduğumu müdrikim, siz de anlamada nasıl bir zorlukla karşı karşı olduğunuzu müzik olmalısınız. Ama bununla beraber ma la yudreku kulluhu la yudreku kulluhu diyorum. Ben onu anlatmadan uzam. Cemaatimizde siz olmasanız bile çok cemaat bunu anlamaya hazır değildir bugün. Diliyle, edasıyla anlamaya hazır değildir. Ama Kur'an öyledir. Biz anlasak da öyledir, anlamasak da öyledir. Cemaatler idrak etse de öyledir, idrak etmese de öyledir en büyük dahileri karşısında dize getiren, beyanının üstünde beyan yoktur dedirten, Kur'an-ı Musul beyanın havası, edası öyledir. Onun kendine has tatlı bir musikisi vardır. Onu notalar içinde bize arz edilen kendi musikimiz gibi anlayamayız. Anlamamıza imkan yoktur. Kendine has bir musikisi vardır. İnsanın iç aleminde... Letaif'inde raşeler hasıl eder. İnsan onu duyduğu, dinlediği, kulak verdiği zaman doyar. Kendinden geçer. Bunu da değişik bir şekilde kendi hesap ve kıstaslarım içinde, onun musikisine vakıf, aşina kimselerin diliyle geri sırası geldiği zaman takdim etmeyi düşünüyorum. Kulasaten önümüzdeki derslerde ben niyet ettim ve karar verdim. Hükmü Allah verecek, sözü o söyleyecektir. Sizden dinlemek, benden anlatmak sadece bizim niyetimize bağlı şeydir. Bu meseleyi tahakkuk ettirmek Allah'a aittir. Hoşnutluğu var ise, bin belanın başının üzerinde dönüp durduğu, her gün birinin gelmeye hazırlandığı şu cemaatte, Kur'an'a teveccüh disbetinde bunlara karşı koymuş olacağız. Kur'an'a teveccühümüz ve bu mevzudaki hizmetimiz döner olacaktır. Bütün belaları yutacak yerin dibine batıracaktır. Ama bu mevzuda ne dereceliğe kaç göstereceğiz bilemiyoruz. Yağmur gelmeden evvel nasıl geleceğini aletlerle ölçmek mümkün. Geldiği zaman takdim etmeyi düşünüyorum. Kulâsaten önümüzdeki derslerde ben niyet ettim ve karar verdim.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 Bu cemaatin umumi vaziyeti ve hassas insanların ruhları, işte bir kısım meseleleri hissediyor. Belalar başınızın üzerinde dönüyor. Hassasiyetimizin Hazreti Yunus'un kavmi, ki sadece peygamberler içinde bela geldikten sonra onun kavminden bertaraf olmuştur. Her peygamberin kavmi maruz kaldığı bela ile yıkılıp gitmiştir. Hazreti Yunus'un kavminin başına gelen bela gibi umumi durumumuz, irademiz, ahvalimiz, âli keyfiyetimizde bu belalar bertaraf olabilir. Yoksa ben şu ana kadar söylediğim sözler gibi bunu da söylüyorum. Perşembenin geleceği çarşambadan bellidir. Hadiseler nemli ve netamelidir. Ufuneti, küfü burunlarda kokusu hissedilmeye başlamıştır. Gelecek şeyin ötesinden kalkamayacağımız kadar gelecek şey çok ağırdır. Suratımıza inecek tokat çok şiddetlidir. Ama Allah'ın rahmetine dayanarak, Kur'an'a teveccühle bunu ters etmek de mümkündür. Bir beldede iradeli, gecesi kain, gündüz Allah'a müteveccüh. 20 tane faal insan varsa o beldeye bela gelmeyecektir. Ama o beldenin içindeki müminler, muvahhidler birbirlerine düşer, hizmet adına birbirlerini yerlerse, gelecek belayı yutacak paratöner yoktur. O bela insanların kalbinde, kafasında mahkes bulacaktır. Kalbi ve ruhi hayatlarını hakile yeksan edecektir. Kur'an bahsine mukaddime yaptığım bir mevzuda, bir meselede bu hususlara girişin lüzumu var mıydı? Ben lüzum hissettiğim için arz ettim. Allah'u Teala ve Tekaddes Hazretleri yar ve yardımcımız olsun. Bizlere basiret ihsan eylesin. Bu meseleyi tekrar edeyim muhterem Müslümanlar. Üç asırdan beri dolu gibi bu milletin başına gelen, yağan, Başaklarını yerle bir eden belalar, gelmeden evvel açıktan açığa geliyorum demediler. O belaların gelişini, akışını, gelip gelip bir havuzda yığılır gibi yığılışını hisseden dimalar, hisseden ruhlar vardı. Ve daha evvel tahşidat yaptılar bu mevzuda. Aman har titiz olun, hassas olun dediler. Fakat Beşer bunları duymadı. Duymadı, gelen belalara karşı da alıştı, alışkanlık hasır oldu. Musibetler, belalar, dalaletler, sapıklıklar, me'lufu, me'nusu haline geldi. Dün, mesela mahremiyeti mevzunda bir meselede, ciddi hassasiyet göstermiş olmasına, gösteriyor olmasına rağmen, aynı meselede bugün öylesine laçık oldu ki, dün rahatlıkla kellesini vereceği bir meselede, bugün rahatlıkla kendi dahi onun yapılmasına iştirak ediyor. Din ve diyanetin emri her şeyken, din ve diyanet hayata hayat iken ve böyle kalması hususunda çok titiz, çok hassas davranıyorken evlerde yığın yığın namazsızlar, niyatsızlar türedi. Secde etmeyen başlar meydana geldi. Kaf katı kalpler meydana geldi. En küçük meselede hassasiyet gösteren, titizlik gösteren kalpler ve ruhlar bu mesele karşısında lakayt hareket etmeye başladılar. Namaz kılınmış veya kılınmamış, oruç tutulmuş veya tutulmamış. aynı şey haline geldi. Öbürü nasıl kabul ediliyorsa bu meselede o şekilde kabul edilir hale geldi. Demek ki tedricen... Dolu gibi yağan, yağmur demiyorum çünkü yağmurda rahmet manası vardır. Dolu gibi yağan, başaklarımızı döken toprağa, çürüten bu belalar, musibetler, afetler, dalaletler dört asırdan beri fasıllarla yağdı, yağdı, batmış, bitmiş, tükenmiş bir cemaati alışık hale getirdi. Dalaletin en büyüğü de dalalete karşı alışık hale gelmektir. İşte bütün bunlar şu dört asır içinde aralıklı, kademeli, bu milletin maruz kaldığı felaketlerin tasviri, tatvili ve tafsilinden ibarettir. Ben prensip olarak dalalesin tasvircisi, tafsilcisi olmadan Allah'a sığınırım. Laya yadurrukum <gülüyor> men dalle izehtedeytüm, Kur'an-ı Muysul Beyan'ın Kâfiri kendi küfrüyle, ehli talaleti talaletiyle baş başa bırakır. Kendi hidayetime dikkat ederim. Prensip olarak bu peygamberlerin yoludur. Fakat burada prensiplerimi bozarak, bağlı bulunduğum dinimin prensiplerini bozarak, bu mevzuda rüştüyle çok şey erdiğimiz büyüklerin prensiplerini muhakkaten bırakarak, batılı, tasvir ve tafsir ettiysek Allah bize affetsin. Kusurumuzu bağışlasın. Bu meselelerde cemaatimize basiret ihsan eylesin. Kur'ansızlığın bizlere neler getirdiğini, başımıza neler açtığını, nelerden mahrum ettiğini bizi gösterebilmek için bunları artettim. Ve gelecek, gelmeye hazırlanmış bir kısım meseleler karşısında sahneye sürülmek üzere kılığını, kıyafetini tam takım giymiş, valsı, kostümü yerinde tam sahneye çıkmak üzere hazır, bir kısım musibet ve belalar sahneye çıkmadan, bize yeni oyunlar göstermeden, Kur'an'a teveccüh edelim diye arz ettim bunları. Cenab-ı Hak teveccühe muvaffak kılsın. Biz Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın, Kur'an'da tesbih buyurlan. Aynı hak ve hakikat, ralitenin ta kendisi olan oyununun oynanmasını, bizzat bizler tarafından oynanmasını rahmet ilahiden diliyor ve dileniyoruz, artık bundan öte onu oynasın. Kalplerimizi envari Kur'an ile münevver eylesin, Habibi edibine ve hepsini ruhu canımız gibi sevdiğimiz, O'nun sadık, mastuk ashabına bizleri bağışlasın onların tarzı hayatıyla bizleri payidar eylesin. Mukaddimeyi burada bitirip inşallah önümüzdeki derste hülaseten size arz ettiğim hususların tafsilini arz etmeyi düşünüyorum. Cenab-ı Hak hak ve hakikati anlamaya aşina gönül lütfeylesin. Yolunda kaim ve daim eylesin. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasından bizleri ayırmasın. لله تعالى الفاتحة